Tahrim Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi eşlerini memnun etmek uğruna niçin kendini haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmanızı elbette size farz kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O bilendir, doğru hüküm verendir. Hani Peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkasına bildirip Allah da bunu peygambere açıklayınca o da konunun bir kısmını eşine bildirmiş bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona yani eşine bildirince eşi bunu sana kim bildirdi diye sormuş. O da bilen haberdar olan Allah bana bildirdi demişti. İkiniz de Allah'a tevbe ederseniz doğrusu budur. Çünkü elbette kalpleriniz kaymıştı. O'na yani peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız O'nun dostu Allah, Cebrail ve müminlerin iyileridir Bunların ardından melekler de O'na destekçidir O sizi boşarsa Rabbi O'na sizden daha hayırlı Allah'a teslim olan, iman edip güvenen Allah'a boyun eğen, Allah'a yönelen ibadet eden, Allah yolunda seyahat eden Dul ve bakire eşler verebilir Ey iman edenler Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taş olan ateşten koruyun. Cehennemin üzerinde son derece güçlü, Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere isyan etmeyen ve emredildikleri her şeyi yapan melekler vardır. Ey kafir olanlar! Bugün özür dilemeyin. Size yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a yönelin. Umulur ki Rabbiniz sizden kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri rezil etmeyeceği günde Allah sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Onların nuru önlerinden ve sağlarından koşar ve Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye gücü yetensin derler. Ey peygamber o kafirlerle ve o münafıklarla cihad et, onlara karşı sert davran. Onların barınağı cehennemdir. Ne kötü varış yeridir orası. Allah kafir olanlara Nuh'un hanımı ile Lut'un hanımını örnek vermektedir. Bu iki kadın kullarımızdan iki iyi kulun nikahları altındalardı ve onlara hıyanet yani ihanet etmişlerdi. Nuh ve Lut Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamamıştı. Onlara ateşe girenlerle birlikte siz de girin denmiş olacaktır. Allah inananlara ise Firavun'un harımını örnek vermektedir. O, Rabbim bana katında cennette bir ev nasip et. Beni Firavun'dan ve onun işlerinden koru, beni zalimler topluluğundan kurtar diye dua etmişti. Namusunu korumuş İmran'ın kızı Meryem'i de Allah örnek vermektedir. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik ve Rabbinin sözlerini yani onun emirlerini ve kitaplarını onaylamış, benimsemişti. O boyun eğenlerdendi.